مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا عود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربهم يحضرون Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. Oluvah el-Qadiru, Allah, yebğeth alaykum bir ayetler, onlar müfakkhun, Allah'ım menfe'nâ bil Kur'an'ı l-Azîm ve barik rabbil alemin ve istaghfirullah l-Hayy'l-Qayyûm Hassan'dukum bil hayy'l-Qayyûm ve defâtuankum s-süvbe b'lâ havle ve lâ kuvvete Üzerinize afiyet Bende bulunan Hastalıklar iltihap romatizma ve heçet hastalığı tabii şeker de birleşiyor ondan dolayı 2-3 gündür zorlan duruyorum ağrı kesicilerle onların etkisiyle yani durabiliyorum tabii harici sizin gibiler değil ağır ilaçlar ağır iğnelerle durabiliyorum onun için yine şimdi iyiyim işte fakat öyle hazır bekliyorum iğne ilaç size konuşacak kadar Allah Teala bana müsaade eder ama ve lakin tadım tuzum olmayabilir hastalığımı baştan beyan edeyim inşallah Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere ibadet ve taat ve dinle hizmet yolunda kuvvet ihsan eder, sıhhat nasip eder evet Demek evet, bize hastalık yaraşıyor, yarıyor. mevlada onu ihsan ediyor. Rabbimizin verdiğinden razıyız. Elhamdülillah. Ala külle hal. Şimdi Nehravan vakası Nehravan vakasını efendim e, anlatıyoruz. Bunlar efendim Hazreti Ali Efendimiz'e karşı gelenler onun adamlarından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 Evet idimbahte <gülüyor> ee, eşkaha ümmetlerin en şakıcı, en kötüsü, en bedbahtı olan adam Salih Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde atıldı ortaya ve kudretten çıkan, kayadan çıkan deveyi ne yaptı? Kesce. Bu evvelki derslerde anlatılmış bir hadisedir. Bu kişi hakkında Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor?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 saltanata sahip olacağını da bana bildirmişti. Tabi Hz Muaviye radıyallahu anh'a Resulullah vermiş, kendisi de bildirmiştir. O önümüzdeki hadis şerifleri okuyacağız. Ona intikal edeceğini. Tabi oğlu Yezid'e de kalacağına ismiyle değil de e, diğer hadis-i şerifler okunacak. Onlar da Ümeyye oğulları diye e, geçiyor. Orada tabi en kötüsü Yezid olması hasebiyle artık o bayraklaşmıştır o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 Belgide de ben doğmadan evvel 60'larda e, gittiği gemiyle gitmişti. İlk haccında orada Medine i Münevvere'de çok alimlerle o zaman tabii yaşlı zatlar, çoğu sonra vefat eden zatlarla görüşmüştür. Onlardan birisi de işte, Bafikî Hazretleri Abdullah Bafikî olabilir. Efendi Hazretlerinden birkaç kere duydum. Bu zat orada kütüphanenin müdürüydü. Çok alim bir zat idi. Hazri Muaviye hakkında konuşulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Hazri Muavi efendimize senin neslinden, zürriyetinden benim zürriyetime zarar gelecek. Yani diye Yezid'in yapacaklarına efendim işaret buyurunca Hazri Muaviye efendimiz kılıcı çekip e, müsaade edersen keseyim zürriyetimin hepsini. Senin zürriyetine bir zarar gelmesin buyuracak kadar efendim Resulullah Efendimiz'e itaatkar olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmaz. Ve kâne emrullâhi kaderem mektûrâ takdir-i ilâhî cereyan edecektir. Ezelde yazılan şey zaten olmuş bitmiştir. Liyakıdıya Allah müran kâne Biz burada bir önlem alamayacağız ama böyle bir şey olacağını sana bildiriyorum. Buyurmuşlardır. Yani dolayısıyla bunlar, bak Hazreti Ali Efendimiz'in vefatından evvel bunları Resulullah kendisine haber verdiğini bildiriyor. Tüm beni Mervan sonra Mervan oğullarına intikal edeceği ve babadan oğla kalacağı miras gibi yani halifelik kalkıp saltanata döneceği. Ven ne'del emrasayrun ila beni önce Emevilere bu işin kalacağı, tüm meyla beni Abbas, sonra Abbasilere Abbasoğullarına kalacağı. Hepsini bak talebemiz vefatnamesi söylüyor. olacakları bitecekler. Ve ranit turbetel yuktelübiyel Hüseyin radıyallahu anh hatta oğlum Hüseyin'in şehit edileceği toprağa bile baka göstermiştir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dehele aleyye melekün lem yedhul aleyye kavla dehele aleyye el beyte melekün bugün bir melek geldi evime bundan evvel hiç o melek gelmemişti gökten ilk görüyorum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 Mesela acem palavrası mıdır, şiha hurafesi midir, katma mıdır, uydurma mıdır diye rivayetlerde biraz ihtiyatlı olunması gereken konulardır ama biz size söylediğimiz rivayetler mutlaka sünnet kaynaklarına yer alan rivayetlerdir. Evet. Şimdi bu haricilerin meselesinin Hazreti Ali Efendimiz'i şehit bunlardandır. Buhariciler evvelce Hazreti Ali Efendimiz'in ordusunda bulunan kurra, hafız ve ibadet ehli çok ibadet yapan aşırı ibadetli kimselerdir. 10 bin küsür kişi. 5-10 kişi değil. 10.000 küsuratı da var. Bunlar efendim Cemel'de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 Kur'an'ın ayetinde ne diyor? İnil hükmü hüküm ve yetki karar verme yetkisi kimseye ait değildir. İlla lillahi. Ancak Allah'a aittir. Bu ayettir. Bunu doğru mudur? Daha konuşulur mu bu? Tamam. Şimdi bu sözü e, niye söylüyorlar? Diyorlar ki Hz. Ali niye efendim felancayı hakem tayin etti? Yani azdı muavenin ne yaptığını boş veriyorlar da Hz Ali onlar ona biatlı oldukları için bizim biat ettiğimiz kişi diyorlar. Niçin efendim falan zatı hüküm verme yetkilisi kıldı? Adına hakem yaptı, ortaya attı. Halbuki Kur'an'da ne buyuruyor? Hüküm ancak Allah'ındır. Bu başkasının hükmüne, Allah'tan gayrinin hükmüne razı geldi demektir. Dolayısıyla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 misal teşkil eder bu söz şimdi Hazreti Efendimiz'e dediler ki bu senin adamların senden üzlet etti, itizal etti ayrıldı, harura denen mevki bir yerdir küfede haruriye diye bunlar geçiyor zaten haruriler diye geçiyor, harura denen yere üzül ettiler, oraya yerleştiler on bin küsür kişi Kuran okuyorlar, namaz kılıyorlar, bir zikir yapıyorlar, bir ibadet yapıyorlar ama öte yandan bütün sahabe kafir Hz. Ali kâbir, Hz. Muaviye kâbir, her taraf kâbir. Bu nasıl bir saçmalıktır? Şimdi Hz. Ali Efendimiz'e bu sözleri nakledilince Hz. Ali Efendimiz ne buyurdu? Kelimetü hakkın ride biha batılun. Söyledikleri söz doğrudur. Hüküm ancak Allah'ındır. Ama verdikleri mana batıldır.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 Hocalara hakemlik tayin edip de müracaat edenlerin çoğu olmaz böyle fetva dedi. Aleyhine dönen çıktı gitti. Leyne olan doğrusun diyor. Vallahi peygamber hükmünü beğenmedi bu millet ya. He? Hazreti Ömer efendim zamanında ne yaptı? Yahudi bile Hazreti Ömer'in şeyine razı oluyor. Haklıydı. E munafık Müslümanım geçiniyor. Razı olman. Değil mi? sonra da bir de diyor ki Resulullah'a sorduk diyor. Beni haklı çıkardı diyor Yahudi.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 Müslümanlara uygularlar. Şimdi de aynı insanlar var. Mesela şimdi türbeleri ziyaret eden diyor bunlar gavur oldu. Ya niye türbe ziyaret gavur oldu diyor? E manābūdumillāliyukarı buna illallah E sen niye bu Allah dostu ev Sultan'ı ziyaret ediyorsun? Efendim diğer velileri ziyaret ediyorsun. Allah Teala'nın dostlarıdır. Onları ziyaret ediyorum, ruhlana hediye ediyorum. Onların hürmetini istiyorum. Onların hürmetini kimden istiyorum?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 E Kur'an'a, e Kur'an'dan hüküm çıkaracak İstihadım olmadığına göre, ilmim olmadığına göre O, o hükmü Bilenlere soracağım ha, Onun için, hadisi okur Ama peşinde Mana verir Güzel anlamak lazım Hak sözdür, batıl mana Kast edilirse O zaman terse götürür Buraya dikkat Bu serseriler Hazreti Ali Efendimiz'e böylece kafir dediler, karşı geldiler, biatından itizal ettiler. Hazreti Ali Efendimiz bunlarla mücadele için kimi gönderdi? hibrul <gülüyor> ümmetinin en büyük alimi, tercümanül Kur'an, Kur'an'ın müfessiri ve tercümanı Hazreti İbni Abbas, Resulullah Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas'ı babası da büyük Ab Hazreti Abbas da büyük zat, İbn Abbas Hazreti Ali Efendimizin yanındaydı. Hazreti Ali Efendimizin efendim emriyle hareket ederdi. Biat üzereydi ve İbn Abbas'a Resulullah Efendimizin duası var değil mi? Allah mufakkihu fi'd-din tevil tefsir ilmini öğret ona diye Mevlaya dua etmiştir ve bütün Kur'an'ın tefsiri hemen hemen sahabenin en büyüğü tefsir ilminde İbn Abbas otoritedir radıyallahu anh. Bu zat bunlarla ilmi mücadeleye gitmiştir. Hazreti Ali Efendimiz de gönderirken onu buyurmuştur ki: "La tujadilhum bi kitabillah. Sakın onlara, onlarla ilmi münazaraya giderken, onlarla konuşurken ayetlerle münakaşaya girme. Feinnel Kur'an hammalun zucuh. Çünkü Kur'an çok yönlüdür. Manası çok yere çekilebilir. Velakin hajichum"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 adamlar işte baksana bir ayet okuyor hüküm ancak Allah'ındır sen başkasına a*** tayin ettin dinden çıktın gavur oldun o zaman Resulullah da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini bir yere hakem tayin etti mesela hah orası ne yapar? bunun manası bu değildir bunu anlatmış olur dolayısıyla hakikaten çoğu meselede işte e kıymuş namaz ee namazı edin e, salat dua manasına geliyor e, bu şekil kıldığımız namaz nereden çıkıyor?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 Hadislerle ancak ikna olabilirler. Sağlam hadislerle. Çünkü Kur'an'la konuşursan, Kur'an-ı Kerim çok yönlüdür. Ee, dolayısıyla, yani Allah'ın orada maksadının ne olduğunu ancak kim bilir? Peygamberi bilir. de kimin sözü? Resulullah'ın sözü. Dolayısıyla bir ayet hakkında bir hadis varsa, onu açıklıyorsa zaten orada başka yoruma ihtiyaç. Yok. E şimdi işte, Vücûhun yevme ne dinne illâ Rabbena nazıre. Bir takım yüzler parlak olacak, Rabb'isinin cemaline bakacak diyor ahirette. E Mutezile sapık fırka ne diyor şimdi? İllâ Rabbena nazıre. İllâ emri Rabbena muntazıre. Allah görmek mümkün değil diyor. Allah'ın emrini bekleyecek demektir diyor. Yav kardeşim sen bu ayete nasıl bu manayı veriyorsun? Şimdi sen bu ayette Rabb'isine nazırdır diyor ya. E Rabb'isine nazırdır. Sen şimdi burada hadislere bakacaksın.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 Biyattan çıktınız Hz. Ali Efendimizin hangi hükmüne razı değilsiniz? Hangi taksimine razı değilsiniz Dediler ki biz korkuyoruz Zaten Cemal hadisisi oldu Sonra sıfın oldu Şimdi başka bir fitneye girmeyelim Falan gibi bir bahaneler ettiler. Çünkü uzun sürdü bu mücadeleler İlmi münazaralar oldu İbn Abbas onları susturdu ee, Efendim İbn Abbas da baş edebilirler mi Baş müfessir Bütün efendim, delillerini çürüttü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 Memleketimizde, kendi diyarımızda, arkamızda bunları mı bırakalım da gidelim yani? Bunlara hiçbir güvenlik kalmamış, bunlar sapıttı, milleti doğruyorlar. E dedi ki yok, biz önce bunların hakkından gelelim. Hz. etrafı böyle karar verdi. Peki o zaman dedi, Hz. Efendimiz onlara saldıracağız vallahi la yuktelümün maşara ve la encümün maşara. Sizden on kişi bile şehit olmayacak, onlardan da on kişi bile kurtulamayacak. Aynen dediği oldu ha. Azze Alemü'l-Büroşu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evvelce Efendim Haber verdi Bunları el havaric kilabun nar Hariciler yani Hazaliye karşı çıkacaklar hadiste geçiyor cehennemin köpekleridir. Yine hadislerde hatta bunların babasını gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sulbünden bir kavim çıkacak. İnne yuğricu min zubi hada kavm. Yedunu kitaballahı ratban. Bunlar Allah'ın kitabını okuyacaklar taze taze. Lev <gülüyor> yecuzhu okudukları Kur'an boğazlarından aşağı İmecek burada kalacak. Emru kun emne dinin ki ma'mur qussem minar Ok avdan çıkar gibi dinden çıkacaklar. Summe la ya'udune e hatta ya'udessu e ila afuki. Sonra dine dönemeyecekler. Yaqtulune ehlel islam müslümanları öldürecekler ve ya'udune ehlel efsan putperestleri terk edecekler. Bak dinsizle uğraşmaz müslümanla uğraş. Böyle insanlar hala var. Müslümanı öldürmeye kalkar, Müslüman'ın kanına girmeye çalışır. Dinsize de uğraşma, Müslümanla uğraş. Hemen. Leyne draktum lektullehum katl adem ve semut. <gülüyor> Resulullah buyurdu, ben bile yetişirsem onlara at semut kavmi gibi onları geberteceğim. resul buyurdu. Bu hususta çok hadisleri vardır. Humşirarul <gülüyor> halki Allah'ın yarattıklarının en şerrileridir bu hariciler diye. Faktulum ve inne fi katlim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 yedun ila kitabillahi ve şemunu insanları Kur'an'a çağırıyor gibi gözüküyorlar halbuki Kur'anla hiçbir alakaları yok menka <Sessizlik> telem onlarla saçan Allah'a daha yakın olur sima muttaliq <Sessizlik> alametleri tıraştır buyurdu Tabi burada Buhari'nin son hadisinde de bu geçiyor Buhari'nin son hadisinde de geçiyor fakat onlar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 Çünkü deccal'a kadar bunlar devam edecek diyor. Deccal'a kadar devam edecek. Yalnız hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz tıraş diyor. Yani alametleri nedir? Tıraş diyor. Bir nişan olarak. Ama tabi o zamankiler sakallıydılar. O zamankiler sakallıydılar. Yalnız kafalarını kazıttırıyordular. Ee, şimdi kafamızı tıraş etmemizde bir sakınca var gelince yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Ama tabi tıraş ederken dedik size değil mi? Öyle Allah Amerikan tıraşıydı, arkayı aldır, önü bıraktır falan hesapları bunlar harama girer, kafirlere benzemeye giren çekilleri. dedik size. O ayrı bir şey yani. Biz umumi olarak konuşuyoruz. Hz. Ali Efendimiz buyurdu. Hadis-i Şerif'te Resulullah Efendimiz e, buyurdu ki: "Lev yalemü'l <gülüyor> ceysul ladine yusibunü makudiyelüm alalisan nebiyim lettekelu anil amel." Eğer haricilerle savaşan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 başladı böyle cumasızlar diye atları çıktı cumasızlar diye sonradan bir kısmı başladı bir kısmı Beşir de bıraktı ondan sonra böyle bir dümdüz gidiyorlar nereden çıkarıyorsun bu fetvayı cuma olmaz kıldığında azaba mı düştü Allah-u Teala Kulumun namazdan nehyedeni gördün müdün Ebu Cehil işidir ya namaza mani olmak adamın cuması var anlı secdeye diyor cuma kılınmaz böyle bir şey denir mi ya İmamlar kâfir oldu. Niye kâfir olacak imamlar ya? Maaş alıyorlar, bilmem ne alıyorlar. Saçma saçma şeyler. E şimdi, e, imamlar içinde kâfir olan var mı? Olabilir. Yani, bütün imamlar adına da konuşacak değilim ama sen nasıl imamlar kâfir oldu diyorsun? Ha bir insanın kâfir olması için zaten efendim, insanı dinden çıkaran şey, şeyler vardır, şartlar bellidir. İmam da olsa kâfir olabilir, müftü de olsa kâfir olabilir. Ona bir şey demiyorum.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 İşte o Harura tarafı, Küfet, Medine'nin şark tarafına düşüyor. Rasulullah buyurduğu taraf. Kur'an okuyacaklar, çenelerinden aşağı inmeyecek. Külle makutu akar neşe, akar Bunlardan bir dönem bitecek, bir ee, efendim bölüğü kesilecek, yenisi bitecek, yetişecek. Sanki şey ya, Mısır. Bitiyorlar ya. Böyle bir tip bunlar. İslam'ın her zaman da böyle aşırıcı.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 E çünkü e sen şimdi Kur'an okuyorsun ama Allah'ın Resulü okuduğu gibi okuman lazım. Müfessirlerin anladığı gibi anlaman lazım. Sen öyle kendi başına Kur'an okuyorum deyip de kalkıp oraya buraya saldıramazsın. Bu ayetlerin iniş sebepleri var, hükümleri var, zamanları var, zeminleri var. Din bir bütündür sen bir parçasını ele alıp da öbür tarafa atamazsın. Evet. Bu fitne bunları kör etti, sahır etti.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 Yani o olacağını haber verdi. Latedebul eyyamu vel leyli Hazali Efendimiz'in e, rivayetidir ha. Hadisi de rivayet eden kim? Hazalidir ha. Rahavi odur. Günler geceler geçmez ki hatta işte, adilun me ümme, bu ümmetin işi toplanacak ala racul'in bir adamın üzerinde kalacak ki vasi'is mi? Kalçası geniş. vahmil bulum boğazı büyük yekülüle eşbaa, yiyecek doyacak böyle bir zat o da Muaviye'dir o da Allah onu Rasulullah tarif etti onun üzerine bu iş kalacak ve ümmetin işini o toplayacak bu fitneler, ihtilaflar kalkacak o devam ettirecek Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki onun için Allah'ın emri vakıydır kader budur bunu ben biliyordum diye bu hadis-i rivayet etmiştir Hz. Ali Efendimizin Hz. Muaviye Efendimizin bu hususta Müslim hadisinde rivayet ediyor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 Yani Hz. Muaviye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesiydi? Kayın biraderiydi. Kayın biraderiydi. Yani kız kardeşi Resulullah'ın hanımıydı. Anamız Mühabibe valide. Dedi ya Resulullah Allah kardeşime verecek mi bu e, imkanı devleti? Deyince ne am ve Evet ama dedi çok sıkıntılar olacak. Çok işler olacak dedi. Neler olacak neler. Yine Ahmet rivayet ediyor. Ahmet Nuhambel Ebu Reyden Resulullah'ın Resulü. Ya Muaviye İmbulli temran fa teqillaha bi'dil işin idaresini ele alırsan Allah'tan kork ve adaletli ol. İdamelekten Necaf'a bir, mektubatta da bu rivayet geçer. İnsanlara malik olduğun zaman yumuşak davran. Bu hadis olduğu için e, Hazreti Muaviye ediyor diyor ki ben benim başıma bir iş gelecek. Bu yönetim başıma kalacak. Buna müptela olacağım e, diye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 yok büyük bir iş. Ve evet, lakin dedi, biz Abdülmuttalip oğullarıyız. E, cömertiz. Çalık çocuğumuz çok. Efradi ailemiz çok. E, sıkıntı çekmeye alışmamayız. Gelenimiz, gidenimiz çok olur. Osulluğun torunu e, bu bize maddi sıkıntı vermemesi şartıyla ki biz cömertçe infak edebilelim fakirimize, gelenimize, gidenimize bakalım diye. E, onun için dedi, e,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 Kaldırmasının şartını koydu. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in tarafı ya, Irak-Kufe tarafı. Onlara Şam ile çarpışması vardı çünkü. Irak-Suriye arası şimdiki. Ee, onlara da taarruzda bulunmasın dedi. Hazreti Hasan Efendimiz böylece şartları, e, zaten basılmış önceden ya. Efendim halifeliği bıraktı ve Hazreti Muaviye'ye biat etti. Hazreti Muaviye'ye biat edince Hazreti Muaviye ne oldu? Halife oldu. Kimin biatıyla? Kamil Halife'nin biatıyla. Hazreti Hasan Efendimiz Kamil Halife midir? He? Kamil Halife'dir. E Kamil Halife kime biat etti? Hazreti Muaviye'ye. Dolaylı Hazreti Muaviye hakkında konuşulmaya bir mahal yoktur. O ona biat ederekten onu halife tayin etti. Ha ama Kamil Halife'lik meselesi 30 seneki hadis sahiptir.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 Ey insanlar inna Allah hedakum bi evvelina ve hakana dima'akum bi akhirina Allah bizim evvelimiz deden Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem sizi hidayete erdirdi şirkten küfürden cahillikten yavurluktan kurtardı sonumuzla yani benimle de kanlarınızı korudu yoksa biz binler yine gidecekti Venne muavine Muaviye benden çekişti e bu hale hilafet hususunda ben daha layıktım. Bu işin hakkı benimdi. Ama ve inni teraktü haknen lidimâil müslimîn Müslüman kanını korumak için terk ediyorum. Ve taleben Allah Allah'ın indindeki derecelere talibim. Dünya kimin olsa olsun. Bunun üzerine sahabe-i kiramdan bir cemaat şahitlik ettiler.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 Yani tabi Hazreti Ali Efendimiz haklıydı Onunla çekişmesinde haksızdı Ama zaten Hazreti Ali Efendimiz vefat edeceğine yakın Bunu söyledi Yani onu da kaybederseniz Şimdi onu beğenmeyebilirsiniz Ama ondan sonrası Çok beter olur Onun için kerih görmeyin Resulullah haber vermişti Allah'ın emri vakidir Buyurdular Şimdi efendim Kıyamet kopmadan Evvel vuku bulacak Hadiselerden önemli bir hadise de nedir? Efendim, Emevilerin saltanatı Hazreti Muaviye'den sonra gelen Yezid sapığının yaptıkları ve o devreler. Hazreti Muavi Efendimiz hakikaten efendim ee, İslam'ı yaşadı, yaşattı. Sahabeyi korudu, sünneti korudu ama ondan sonra neler oldu? Hazreti Ali Efendimiz dedi ya onu da kaybederseniz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 Ma qaraba ilayhim qawli wa 'amal. A'udhu bika min an-nar. sallallahu sallam. sallallahu sallam. Ya rahimin, ya rahimin, ya rahim. Uzaktan yakından gelen bütün cemaatin hayırlı muratlarını ihsan Şerlerden emineyle. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle, asker polis bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Ya Rabbel alimin hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakir kullarını hazine-i gaybinden, helalından merzuk eleyip, haramlardan, şüphelerden beri eyle. Ya Rabbel bizden evvel ölenlere karikarik rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. <gülüyor> فما تهادى الجماد الحاضرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم